وعبدوا الله ولا تشرفوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل Allah'a ibadet edin Ve ona hiçbir şey ortak koşmayın Ana babaya Akrabaya Yetimlere Yoksullara Yakın komşuya Uzak komşuya Yakın arkadaşa Yolda kalmışa ve sahip olduğunuz kölelere ve elinizin altındaki bütün canlılara iyilik edin. Şüphe yok ki Allah kendini beğenen ve çok övünen kimseleri sevmez. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتبون ما آتاه الله onlar o kimseler ki cimrilik ederler. İnsanlara da cimriliği emrederler ve Allah'ın kendilerine ihsanından verdiği şeyleri gizderler. Kafirler için pek aşağılayıcı bir azap hazırladık. Yine o kimseler ki ne Allah'a ne de ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için harcarlar. Allah onları da sevmez. Şeytan kime arkadaş olursa artık o ne kötü arkadaştır. <gülüyor> Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerini rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda sarf etselerdi onlara ne zararı olurdu? Allah onları hakkıyla bilendir. <gülüyor> Şüphesiz ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. Çok küçük bir iyilik bile olsa onu kat kat artırır. ...ve tarafından pek büyük bir mükafat verir. Nihayet kıyamet gününde her ümmetten peygamberlerini birer şahit olarak getirdiğimiz ve seni de onların üzerine şahit tuttuğumuz zaman bakalım o kafirlerin hali nasıl olacak? İnkar edip peygambere isyan edenler o gün kendilerinin yerle bir edilmesini isterler. Onlar Allah'tan hiçbir sözü de gizleyemezler. Ya ay illa sabihin, hatta Ve seferin auca. أحد منكم من الغائط من الغائط أو لا مستم فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن Allah'a Ey iman edenler! Siz sarhoş iken ne söylemekte olduğunuzu bilinceye kadar cünüp iken de yolcu olanlarınız müstesna gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Fakat hasta olur veya bir yolculukta bulunur iseniz veya biriniz defihacetten hacetten gelir abdesti bozulur da veya kadınlara dokunursanız, artık abdest veya gusül almanızı gerektiren bu hallerde su bulamazsanız, o vakit temiz bir toprağa teyemmüm edin. Sonra yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi mesh edin. Şüphesiz ki Allah, afu, çok affedici olandır. Gafur, çok bağışlayandır. el kitabi ve sabil Kendilerine kitaptan, Tevrat'tan bir nasip verilenleri, Yahudileri görmedin mi? Dalaleti nasıl da satın alıyorlar ve sizin de hak yoldan sapmanızı istiyorlar. Vallahu ve ve Allah düşmanlarınızı en iyi bilendir. Gerçek dost olarak Allah yeter. Gerçek bir yardımcı olarak da Allah yeter. Minellezina ya'du ve ان وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لين بألسنتهم لين بالسانتهم وطعنوا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا واعطنا واسمع وانظر o Yahudi olanlardan bir kısmı Tevrat'taki kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar ve peygambere karşı dillerini eğip bükerek alay etmek ve dini kötülemek üzere işittik ve isyan ettik. Dinle, dinlemez olası ve vayna diyorlar. Eğer gerçekten onlar, işittik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet, unzurna deselerdi, onlar için elbette hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat küfürleri sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. Bu yüzden pek azı müstesna iman etmezler. Ya ey o kitap verilenler! İman edin ki biz indirdiğimiz şeyi tasdik ediniz. Sizden öncekilerin de yok edilmemesi için. Onları Ey kendilerine kitap verilenler! Bir takım yüzleri tanınmayacak hale getirerek silip öyle ki enselerine benzer bir hale döndürmemizden veya onları cumartesi ehlini lanetlediğimiz gibi lanetlemeden önce beraberinizde olanı Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğimize Kur'an'a iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek. İnne <gülüyor> la en bihi ve limen Şüphesiz ki Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında olan günahlar ise kendi lütfundan dilediği kimse için bağışlar. Kim de Allah'a şirk koşarsa bu takdirde muhakkak pek büyük bir günahla iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranları görmedin Bilakis Allah dilediğini temize çıkarır ve onlar kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. Bak nasıl Allah'a karşı yalan uyduruyorlar apaçık bir günah olarak bu onlara yeter. Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve tağuta Allah'ın yerine koydukları şeylere inanıyorlar ve inkar edenler için bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. Ula'ikellezine <gülüyor> le'nehumullâh تَجِدَ لَهُ İşte onlar Allah'ın lanet ettiği, rahmetinden uzaklaştırdığı kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık ona asla bir yardımcı bulamazsın. اَمْ لَهُمْ الْمُلْكِ لَا Yoksa onların mülkten bir nasibi mi var? Öyle olsaydı insanlara çekirdeklerin arkasındaki küçücük oyu kadar bir şey bile vermezlerdi. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa Allah'ın lütfundan onlara, peygambere ve müminlere verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? İşte muhakkak ki biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet verdik ve onlara pek büyük bir saltanat verdik. Buna rağmen onlardan bir kısmı ona Muhammed'e iman etti. Bir kısmı da ondan yüz çevirdi. Alevli bir ateş olarak cehennem onlara yeter. İnnel lezîne keferû bi âyâtina sevfe nuslihinnâra <messizlik> Kullemâ nazicet cunuduhum beddelmâhum cunuden gayreha liyadûkul adâbi İnne allâhe kâle azîzen hakîmâ Şüphesiz ki ayetlerimizi inkar edenleri ileride bir ateşe atacağız. Ne zaman derileri yanıp pişse azabı iyice tatsınlar diye onları başka derilerle değiştireceğiz. Muhakkak ki Allah aziz, kudreti daima galip gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. O'l zine âmenû ve amilü's sâlihâti sündhirlühüm cennet. Cennetin tecrî min tahtihil enfârû hâlidîn fîhâ ebed. Lehüm İman edip salih ameller işleyenleri altlarından nehirler akan cennetlere koyacağız. Orada ebedi olarak devamlı kalıcıdırlar. Onlar için orada tertemiz eşler vardır. Ve onları koyu ve daimi bir gölgeye koyacağız.